Markos, 11. Bölüm Yeruşel'ime yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci ile Beytanya'ya geldiklerinde İsa, iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara, ''Karşınızdaki köye gidin.'' dedi. ''Köye girer girmez, üzerine daha hiç kimsenin bilmediği bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin. Biri size, ''Bunu niye yapıyorsunuz?'' derse, ''Rabbin ona ihtiyacı var. Hemen geri gönderecek.'' dersiniz. Gittiler ve yol üzerinde bir evin sokak kapısının yanında bağlı buldukları Sıpa'yı çözdüler. Orada duranlardan bazıları ''Sıpa'yı ne diye çözüyorsunuz?'' dediler. Öğrenciler İsa'nın kendilerine söylediklerini tekrarlayınca adamlar onları rahat bıraktı. Sıpa'yı İsa'ya getirip üzerine kendi giysilerini yaydılar. İsa Sıpa'ya bindi birçokları giysilerini, bazıları da çevredeki ağaçlardan kestikleri dalları yola serdiler. Önden gidenler ve arkadan gelenler şöyle bağırıyorlardı. Hozana, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. Atamız Davut'un yaklaşan egemenliği kutlu olsun. En yücelerde Hozana. İsa yerüşalime varınca tapınağa gitti. Her tarafı gözden geçirdi. Sonra vakit ilerlemiş olduğundan, 12'lerle birlikte Beytanya'ya döndü. Ertesi gün Beytanya'dan çıktıklarında İsa acıkmıştı. Uzakta yapraklanmış bir incir ağacı görünce belki incir bulurum diye yaklaştı. Ağacın yanına vardığında yapraktan başka bir şey bulamadı. Çünkü incir mevsimi değildi. İsa ağaca ''Artık sonsuza dek senden kimse meyve yiyemesin'' dedi. Öğrencileri de bunu duydular Oradan Yeruşelim'e geldiler İsa tapınağın avlusuna girerek Oradaki alıcı ve satıcıları dışarı kovdu Para bozanların masalarını Güvercin satanların sehpalarını devirdi Yük taşıyan hiç kimsenin Tapınağın avlusundan geçmesine izin vermedi Halkı öğretirken şunları söyledi Evime bütün ulusların Doğa evi denecek diye yazılmamış mı? Ama siz onu haydut çevirdiniz. Başkâhinler ve din bilginleri bunu duyunca, İsa'yı yok etmek için bir yol aramaya başladılar. Ondan korkuyorlardı. Çünkü bütün halk onun öğretisine hayrandı. Akşam olunca İsa ile öğrencileri kentten ayrıldı. Sabah erkenden incir ağacının yanından geçerlerken, ağacın kökten kurumuş olduğunu gördüler. Olayı hatırlayan Petrus, ''Rabbi, bak, lanetlediğin incir ağacı kurumuş.'' dedi. İsa onlara şöyle karşılık verdi. ''Tanrı'ya iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Kim şu dağa, kalk denize atıl der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir. Bunun için size diyorum ki, ile dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın.'' Dileğiniz yerine gelecektir. Kalkıp dua ettiğiniz zaman birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın ki göklerdeki babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın. Yine yarış ölme geldiler. İsa tapınakta gezinirken baş kahinler, din bilginleri ve ileri gelenler onun yanına gelip Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bunları yapma yetkisini sana kim verdi? Diye sordular. İsa da onlara ''Size bir soru soracağım.'' dedi. ''Bana yanıt verin. Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mı? Yanıt verin bana.'' Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar. ''Tanrı'dan dersek, öyleyse ona niçin inanmadınız.'' diyecek. ''Yok, eğer insanlardan dersek.'' Halkın tepkisinden korkuyorlardı. Çünkü herkes Yahya'yı gerçekten peygamber sayıyordu. İsa'ya ''Bilmiyoruz'' diye yanıt verdiler. İsa da onlara ''Ben de size bunları hangi yetkili yaptığımı söylemeyeceğim'' dedi.